Gvezeyle birlikteyiz canlı yayında 12.07. Radyolar arası muhabbet hoş geldin. Vallahi hoş bulduk ya büyük keyif burada olmak, büyük onur burada olmak. Staff bizim için de öyle, gerçekten öyle. Yani özellikle daha önceki bir programın içinden bir radyo evet, programının söyledim. içinden biraz önce de kulak verdik. Onun içinden bir başka radyo övgü göndermekle dünyada çok az insanın yapabileceği bir şey olmalı. Ya çok büyük keyif şundan dolayı. Şimdi Benim çok düzenli dinledim bir radyo ee, ben ciddi hayranınızım sizin hakikaten yani <gülüyor> e, hayatımda galiba iki e, şeyim var iki hayranlığım var hani çocukken insanlar duvarlarına poster yapıştırırlardı ya ee, benim çocukken yapıştırdığım tek bir poster vardı Aytron Sena hiç onu seyretmemiştim kim olduğuna dair fikrim yoktu. ...çok güzel bir posterdi... Yarışçı çok mı? Evet yarışçı, F1 yarışçısı... <gülüyor> ...yıllarca onun posteri vardı duvarımda... Ee, ...sonra F1'le alakalı böyle biraz ilgileneyim dedim... ...sevmedim de F1'i... ...arabayı taşıdığından <gülüyor> hiç hoşlanmadım... ...ama posteri hep durdu... ...bir de e, açık radyo gerçekten öyle yani... Ki ...kitap gibi radyo... ...öyle söyleyeyim yani... Ki ...kitap almaktan daha ucuzsunuz... E, ...çok mu oldu böyle söyleyeyim? <gülüyor> Yo, hayır, hayır, yok hayır... ...çok hakikaten. yerinde oldu bence... Yani binlerce kitap almak yerine kütüphane gibi işte hayatım boyunca dinleyemeyeceğim, bulamayacağım bir yıl bilgiyi, e, hayatım boyunca dinleyemeyeceğim şeyleri dinleyebildiğim bir, bir kütüphane gibi bir radyo. E, şey, ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetonayı dinliyorum. İşte çok düzenli dinlediğim programlardan bir tanesi salı günleri. E artık dinleyemiyorum çünkü o saatte yayında olmaya devam ediyorum ama kaydediyorum onu <gülüyor> e çünkü o hikayeleri mümkün değil bulamıyorum zaman zaman da ben kendi yayında da kullanıyorum e bir kez daha da teşekkür ediyorum olağanüstü hikayeler çok e, hakikaten biz de hayranlıkla dinliyoruz yani nereden buluyor bütün onları hakikaten nereden buluyor yani... yakında da <gülüyor> kitap yapacağını mutlaka hayranmışsız evet tabii benimkiler tabii biz de evet. çalışıyoruz yani şurada eee Teorisi ve pratiğiyle Açık Yeşil eee Ümitçay'ınla birlikte 10 yılı aşkın süredir yaptığımız Düzenli dinliyorum bu arada. Açık Yeşil programlarından bir seçmeyi yayınladık. E, vallahi iyi de oldu doğrusu. Bugün Cumhuriyet ekinde de kocaman kitap ekinde de kocaman reklamımız çıkmış. Biz pek alışık değiliz. Ama... Zaten Geveze bilerek geldi. Dün dinledim kitabı. Valla <gülüyor> dinledim ama <gülüyor> hakikaten <gülüyor> dinledim. Burada yalan değil evet. vallahi ya. Evet, reklamını <gülüyor> yapıyoruz. <Vallahi>. Yapın yapın <gülüyor> bence de yapın ya. <gülüyor> Ekoloji önemli bir heyecanı konu. Heyecanı da yakalıyorum. Burada olağanüstü evet. o heyecanı yaratıyorsun. Vallahi çok ciddi söylüyorum. Ya burada ben seninle konuşuyorum diye ayıp olmuyor <gülüyor> değil hiç mi? Hiç ayıp ya. olmuyor tabii ya ki. Ya hakikaten çok... Ama gerçekten teri te te içinde yürüyor. Sizliği için. Ya, hakikaten sensin ee, Şey e, o şeyden 54'ten 61'e Geçiş mi? Onu ben heyecanlandım Onu Bakıyorum hadi hadi, hadi 65 <gülüyor> Hayatımızın <gülüyor> en önemli anı oluyor Daha önemli bir an olmuyor Bu arada 81 bu arada, <gülüyor> bu arada hatırlatayım yani Bugün, evet. bugün 81 evet, Ama bugün durumlar 81 e iyi var. çünkü 74 verdik bile Ahmet Ersoy sayesinde 7 destekle el çabukuyla Bu meseleyi halledeceğiz e, ben hiç. Lütfen yani. hatta hemen yapın biz rahat rahat konuşalım Çok <gülüyor> evet. rica ediyorum Evet. E, numarayı da ben hatırlatayım mı Aha, 343 e, 41 41 e, numaramız numaranız <gülüyor> ya ben numaramız diyorum <gülüyor> <de görmem gülüyor> <zaten>. biz <gülüyor> siziz bu, bu seneki sloganlarımızdan biri de o Muhammed Ali'den evet. kopya çektik mi vi ingilizce dilinde yazılmış en iddialı sloganlardan biri şiir de deniyor kafiyeli çünkü hatta yazılışında Hı, da Me, şöyle meyi tepe taklak edince w oluyor we oluyor. Evet. we oluyor çok hoş yani biz de biz Siziz diye bir Türk dilinde de yazılmış Ender Kalsiyeli şeylerden. Biz bizi koruyoruz. Yani. Biz bizi Vallahi peşindeyiz ve des, destek desteğe devam ediyoruz. Ed, edelim zaten. Yani bir yerin radyoda bir yerin müzik dinleyebilirsiniz. O müzikleri Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Hiç, hiç sıkıntı yok. Ama buradaki malzeme Spotify'da yok. Kesin bilgi yayabilirsiniz bunu. Vallahi yok. Ben araştırdım bulamıyorum. <gülüyor> bunu söyleyen de... Tanınmış bir radyocu. Evet. Yok, estağfurullah <gülüyor> ya. Yani ben radyocuyum sadece. Keşke tanı o kadar böyle bilinen Yaş bir yok, şey olsa. Yok. Yani öyle. Gayet çok, bilinen çok bir radyocusunuz. Şey yapıyor. Yani gurur veriyor hakikaten. Ve kendimizi bu dayanışma karşısında gerçekten çok daha iyi hissediyoruz. Ama aç da böyle bir şey zaten. Yani rekabet öldürücü bir şey aslında. Rekabet kendinizle rekabet ediyorsanız çok güzel bir şey. Evet. Bir başkasıyla rekabet ediyorsanız o başka bir şeyin derdi oluyor. Yani ondan daha iyi olayım diyorsanız kendinize sınır çiziyorsunuz. Ondan daha iyi olduğunuz zaman bitiyor şey. Finir, sınır sınır bitiyor. Ama kendimden daha iyi olayım diye uğraşıyorsanız onun üst sınırı yok. Evet. Yani her zaman daha iyisi var. Yani işte yazarlar diyor ya henüz daha en iyi kitabımı yazmadım, en iyi resmi yapmadım diyor artist dolayısıyla. ...ben de henüz daha kendi adıma... ...en iyi radyo programı yapmadığım gibi... ...siz de henüz, henüz daha en iyi açık radyoyu yapmadınız. Evet, elbette. elbette. Evet. Biraz deyiz. önce de zaten... ...Mimarlığın evet. duayenleri... ...artık duayenleri ne olacaksın... ...ebedi genç Doğan Tekeli buradaydı... ...ve inanılmaz bir halde... biz ...ben onu... ...galiba 30 seneden daha uzun bir süredir... ...tanıyorum... ...ve yani hiçbir değişiklik yok ve... Yeni kitap çıkarıyor ve ben daha başındaymışım falan diye düşünen hem bedenen hem de zinen olağanüstü bir figür ve çok hoş bir şey bunu. Ben de ona diş parçası olarak Bob Dylan'dan Forever Young çarpmış. Ama zaten ben oldum diyorsanız bitiyor orada. Orada <gülüyor> gelişim bitiyor, şey de bitiyor sizin e, yaşam döngünüz bitiyor. Yani tamam ben her şeyi yaptım diyorsanız büyük ihtimalle beden şey diyor. Tamam bu adam her şeyi yaptıysa ya da bu kadın her şeyi yaptıysa artık ilerlemeye gerek yok. Yaşamasına da gerek ya, Yavaş yavaş da. hastalıklar çok... başlıyor. Sıkıntılar <gülüyor> başlıyor. Yok olup gidiyor. Şirketler için de işte kurumlar için de aynısı geçerli. Evet kesinlikle. Nasıl gidiyor radyo? Valla çok güzel gidiyor. Ee, on bir buçuk ay evvel Süper FM'e geçtim. Radyo değişikliği yaptım. Virgin Radio'daydım. Ee, Süper FM'e geçtim. Türkçe müzik e, çalan bir radyo istasyonuna geçtim. Bir yarışma programı yapmaya başladık. Türkiye'de galiba ilk defa nakit para... ödül veren bir radyo programı yapıyorum hmm. ee, Avrupa'da bile çok çok az Bildiğim kadarıyla çok çok az var Amerika'da var bir iki tane ee, Çok az yapılan bir şey yapıyoruz bayağı nakit para ödüyoruz ee, Şimdiye kadar da 260, 250 bin lira yakın 250, 256 bin lira nakit para ödedik bayağı yarışmacılara Bilgi yarışması evet, bilgi yarışması, Genel kültür iyi. yarışması yapıyoruz ee, Bir dakikada 10 soruya doğru cevap veren Bizden bin lira alıp gidiyor 1 dakikada 10 soru. Evet. Bayağı zorlu bir iş. Yani nasıl zorlu. yapıyorlar? Eee vallahi başarıyorlar da, mı? Başarıyorlar. Vallahi nasıl başardıklarını ben bilmem çünkü ben e, bu yarışmanın denemelerini yaparken e, 60'a yakın yarıştım. Yani ilk önce ne hani, ne, ta, ne tarz sorular sorulmalı anlamaya çalıştık. Hani hasbeler kadar ben de kendimi böyle genel kültürü bir parça olan biri olarak varsayıyorum. Ben altmışta sıfır <gülüyor> çektim. <gülüyor> Hiç para kazanmamadım. Vallahi sıfır çektim. O yüzden kazananları çok takdir ediyorum. Ee, ama kazanıyorlar vallahi. Ya. Çok da güzel güzel kazanıyorlar. Fena değil 4 saatlik destek bedeli. Tabii evet. tabii Öyle sen de <gülüyor> biz geliyoruz şimdi. Hayır hayır <gülüyor> yarışacağız. Biz istiklalden devam edebiliriz. Neyse 30 ben hatırlatayım <gülüyor> ara ara. Ya yani telefon az şey oluyor ben buradayken ee, Hakikaten yani sevgili dinleyiciler geveze burada. Ya evet ya yani, bizim için burada. Ha, estağfurullah yani ben sizin için buradayım ve Açık Radyo'yu dinlemeye devam edebilmeniz için buradayım yani ee, ba bana çok... değil size bu aslında katkı e, hepimize bu katkı e, sizin sayenizde ben de 3-5 bundan faydalanacağım <gülüyor> diye ümit <gülüyor> ediyorum. Estağfurullah. <gülüyor> Evet, bu, bu yarışma çok ilginç bir şey. Peki bu nasıl kendileri özel bir şekilde hazırlanıyorlar herhalde? Başka bir izahı yok çünkü. Ya tamamen tesadüf. Şimdi aslında ben işi biraz kolaylaştırmaya çalışıyorum tabii. İnsanlar para kazanabilsin diye. Ben biraz sahtekarlık yapıyorum onu itiraf edeyim. <gülüyor> ee, sorular bize şey geliyor. Bir edisyon firmasından e, bir editörden geliyor ve bayağı bal mumu e, şeylerle <gülüyor> mühürlerle yani. geliyor. Kapalı ben hiç daha önceden görmüyorum. Bizden hiç kimse görmüyor Ee, bu 10 soruyu sadece soruyu hazırlayan kişi biliyor ee, Bir baraj sorusu soruyoruz ilk başta O baraj sorusuna ilk doğru cevap veren dinleyiciyi canlı yayına alıyoruz ee, Canlı yayına aldığımız dinleyiciye işte biz zarf açıyorum Ve o soruların ilk ben görüyorum Bu 10 sorunun 3'ünün yanıtını veriyorum hmm. Bazıları çok zor Bilme şansları Hiçbirimizin yok Yani evet. acayip acayip sorular var Ama o 3 tane dışında o 7 tane sorudan doğru cevap istiyoruz Orada bir sıkıntı oluyor bazen benim ağzımdan bazı kelimeler kaçıveriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şekilde para kazandırmak istiyorum. Olabilirim tabii bir de e, para benim param olmadığı için çok mutluluk <gülüyor> mutlu ve rahatlık içinde dağıtabiliyorum. Zaman zaman sponsorumuzdan da şeyler geliyor hani e, bu kadar yardım etme son soruları söyleme vesaire evet, diye ama. <gülüyor> İpucu vermesen olmaz mı? Vallahi güzel güzel para verdik şimdiye kadar. Yani yardımcı da oluyormuş gidebiliriz. Ben başka bir <gülüyor> kanal düşünüyorum. Şimdi soruları hazırlayan ki <gülüyor> Ömer Bey çekilisiniz çok net. Ondan sonra bu sene işte böyle bu radyo programına başladık. Ee, bir tane single yaptım bu sene. Ee, Geveze ve fazla mesajla bizim grupla. Evet onu da konuşmak istiyorduk zaten. Rüya diye. ya Biz yaklaşık 14 senedir beraber şarkı söylüyoruz. Bu sene 14 sene olacak. Ee, hep bir şeyler yapmak istiyoruz. Çok tembel bir ekibiz. Çalacağız sonra... değil mi? Hı -hı. Evet Pardon, çalacağız. Mesela, çalacağız. Çok ekstra tembel bir ekibiz hakikaten. Yani onu itiraf etmem lazım. <gülüyor> ee, rüyayı bundan 3 sene evvel kaydettik. Yani biraz sonra dinleyeceğiniz şarkı 3 sene evvel kaydedildi. Bitti her şey hazırdı. İşte 3 sene de ancak video klibini çekip <gülüyor> bir şekilde <gülüyor> yayınlayabildik. Ee, işte son 5 senede herhalde 11 şarkı kaydettik. Yavaş yavaş onları yayınlayacağız. Çok pahalı işler bunlar. Bir de bunun böyle bir getirisi falan da yok. Yani Ee, ...şarkı yaptık... ...şarkıyı e, efendim yayınladık... ...ondan sonra o, o kadar... ...yani şarkı yapıyorsunuz, yayınlıyorsunuz... Peki sahne performansı var Yapıyoruz, mı? Yapıyoruz, devam ediyoruz... ...yani işte 14 dört işte ...her ay bir iki performansımız oluyor... Ee, ...özellikle şirket organizasyonlar... <gülüyor> ...daha böyle... ...daha profesyonel işlerde e, iş yapmaya çalışıyoruz... ...bizimki biraz şey... E, Amerika'da şeyler vardır. Düğün grupları vardır. Hatta Amerika'daki e, şey karşılığı da düğün grubudur. Yani evet, düğünlerde evet, çıkarlar. Evet. Wedding bandler onlar. Wedding öyle. band evet. Ee, biz bir wedding band'iz aslında öyle baktığınızda. Onun bir Türk versiyonuyuz. Şirket organizasyonlarında eğlence yapıyoruz. İyi çalıyor muyuz? Çalıyoruz valla jilet gibi çalıyor ekip. Ee, düğünlerine de gidiyor musunuz? Her şeye gidiyoruz. Üstte mitimiz olmayabilir. Yani <gülüyor> siz bize sadece yeri ve zamanı söyleyin. Ee, benim öyle şeyim yok. Öyle çekincem yok. Ee, sonuçta bazı insanlar böyle bunları şey yapıyorlar. Ee, ben orada çalmam. bir <gülüyor> böyle bir derdim yok. Günün sonunda müzik yapıyorsunuz. Müziğin yeri de yok. Ben bunu galiba Erol Büyükburç'tan öğrendim. Vallahi Erol Büyükburç'tan öğrendim. Ben çok yıllar evvel e, radyo klasla program yaparken Erol abi, Erol Büyükburç'u Erol abi diyecek şeyim evet. var. O yüzden Erol abi diyorum. E, e, samimiyetim de var kendisiyle. Erol abiyi e, programa davet ettim. O zamanlar Erol abi bu da bir e, telekomünikasyon firmasının reklamında henüz oynamamıştı. Ondan öncesiydi. Ve Erol abi hiç kimse tanımıyordu ya da unutmuştu. Hı hı. Ve Erol Büyükburç Türkiye'nin İlk pop starı. Gerçek pop evet, evet. Yani, yani benim pop, annemin... Pop'un başı gibi Tabii bir popu şey. Pop'u yaratan adam. Ya. Yaratan adam. Pop, yani. Türk popunun başlangıcı e, evet. Erol Büyükburç Türkiye'de. Çok da değeri bilinmemiş ondan sonra. Yani bugün Tarkan neyse o dönemde Erol Büyükburç Tarkan'dan biraz daha fazlaymış hatta. E, annem şeyi anlatır. E, konserde kızlar iç çamaşırlarını fırlatırlarmış Erol Büyükburç'a. <gülüyor> Ve bu hani böyle... Ben hatırlıyorum. Tesadüfü olan bir şey değil. Yani çok sık... ...yaşanan evet. bir şeymiş... Ee, <gülüyor> ...ve on binlerce kişinin... ...katılmaya çalıştığı konserler... Ee, ...annem derdi ki... E, tesisatlar o kadar kötüymüş ki... ...arkadan hiç duyulmuyordu yani sonuçta... ...şimdiki gibi böyle 10.000 watt, yirmi bin watt falan... yok sahne üstünde... ...herkesin bir iki kolonu var o enstrümanlardan ne ses çıkıyorsa... ...bu iç çamaşırı meselesini... ...sansürledik, bipledik... <gülüyor> ...evet... <gülüyor> ...evet ben bunu kendi radyonuna söyleyemezdim... <gülüyor> ...şimdi düşündüm de... <gülüyor> ...ah abi, abi ne yaptın <gülüyor> ben... <gülüyor> E, dolayısıyla da onu davet ettim e, işte biraz konuşurken çalışmalarınız var mı vesaire dedim Erol abi şey dedi evet dedi e, çekmecede bir çay bahçesinde şarkı söylüyorum dedi şimdi ben bir durdum e, Erol Büyükburç küçük çekmecede bir çay bahçesinde e, performans yapıyor ama öyle de performans şarkı söylüyorum dedi ben işte sonra şarkı girdim benim peki dedim Garip hissetmiyor musunuz dedim tamamen edepsizlik yapıp o dedi ki neden garip hissedeyim koçum dedi ben dedi şarkıcıyım dedi benim işim şarkı söylemek ben sanatçıyım dedi ve bak dedi hala dedi sanatımı icra ediyorum ve bundan para kazanıyorum burada eksik olan şeyi anlamadım Nedir dedi eksik olan ne? ve ben çok ciddi bir hayat dersi aldım. Ee, aynı fikirdeyim ben de. Yani hiç hiç ayrımım yok benim. De o yüzden hakikaten sünnette çaldık, burada çaldık hakikaten. Sünnette <gülüyor> de çaldık. Efendim söyleyeyim. Baby shower'da çaldık öyle söyleyeyim. <gülüyor> Oralara kadar çaldık. Hiç şeyim yok öyle. Keşke ee, ekipçe gelseydiniz. Yani biz, evet bizim ya eksikliğimiz eksittiğimiz belki. Biz teklif etmeliydik. Bizim bizim fazla fazla mesai dememizin sebebi aslında grup geveze ve fazla mesai. Ee, fazla mesaide ki arkadaşlarımın tamamının aslında bir işi var. ...o yüzden fazla mesai... ...hepsi fazla mesai evet, fazla yapıyorlar. Fazla mesai Hepsi e, iyi müzisyenler... <gülüyor> ...ama e, işte kimisi müzik öğretmeni... E, efendim, ...kimisi müzik e, şeyle şirketlerinde çalışıyor. Dolayısıyla aslında herkesin farklı... ...sadece vokalistimiz gerçekten... ...sadece müzikten para kazanıyor. Onun dışında hepimizin... Iş ...eksa işleri var. Evet bu seneye... E... dedi Yağmur'da şimdi. Performans yağmurda. yaparız ya, burada. Olur ya, valla. Evet. Mesaiden ya. sonra. 18 sonrası <gülüyor> olur. Olur yani valla. saat. Yani. Olur. olur. <gülüyor> Harika olur. Yani çok teşekkür ederim. Şimdi bir şarkı için bir ara verelim. Evet. Rüyayı dinleyeceğiz olur. galiba. Gebeze ve fazla mesaiden. Ama şimdi tam da destek zamanıdır. Bu, bu pırıl pırıl bir şarkı şimdi dinleteceğiz. Ben, ben, şimdi benim bir ricam var. Şimdi rüya gerçekten benim rüyamdı. Ee, böyle bir Gevezi Fazla Mesai'yle bir şarkı yapmak istiyordum. Ee, çok 5-6 e, sene evvel yazdığım bir şarkıydı. Ee, Açık Radyo'nun rüyası e, gelecek de bizi ağırlamak. Buna aslında evet. destek verebilirsiniz Açık Radyo'ya. Ve rica ediyorum mesela şimdi bu rüya çalarken mesela 4 tane destek, 5 tane destek ne güzel olur. Harika olur. Ne Takip diyorsunuz deyiz. ya? 3 dakikalık bir şarkı, 3,5 <gülüyor> dakikalık bir şarkı. 3,43 yanılmıyorsam. 2,1,2... E, e, 343-4141 Bizi İstanbul'dan dinliyorsunuz İnternetten dinleyenler de 212'yi koymayı unutmasınlar e, Yurt dışından da para yollayabiliyorsunuz Her yerden yollayabiliyorsunuz 343-4141 Ee, çok rica ediyorum ee, Beni mahcup etmeyin Bakın buraya davet ettiler 3 kuş 5 kuş 1 lira bile para girmedi Seni buraya da davet ettik hiç destek de Alamadık dedirtmeyin bana Çok rica ediyorum 26 senelik bir radyocuya Böyle şeyler söylettirmeyin Evet gevezenin çağrısıydı Biz demek <gülüyor> Ama senden esinlenmiş Olduğuna dair bazı izlenimlerim var notandırmayalım. Konu belli. O zaman de. en <gülüyor> beraber ben, ben de o 343 41, 41 e katılmak istiyorum. Eee olan versiyonda. <gülüyor> oh. Oh. oh. Oh. başladı Selahattin. O zaman başlıyoruz. 0212 343, 343 41 41. 41. Ma tükenedim Ba'k hala peşindeyim Söz vermekle olmaz tutacaksın Siyiri oldun ego'dan kurtulacaksın Hep bir bahane, hep aynı terane zamana... Evet, Geveze ve Fazla Mesaidan dinletiyoruz size Ruhi'a Geveze burada canlı yayın konumu sizlerden destek ricası da bulunuyor Telefonlarımızı bir kez daha hatırlatalım 0212 343 41 41, 41. a <mimit> risks destek projesi özel yayına devam ediyor. Şunu kes. Selahattin çok kötü <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Galatasaray hamamından telefonlar, yaptığımız özel evet, yayını. Ama <gülüyor> bu arada telefonlar aralıksız çalıyor. Lütfen yani. çalsın evet, evet, ya. Vallahi çok... ihtiyacımız var. Evet evet. Çok 3 şart birden doldu demin. Gayet iyi. Devam ediyoruz. Geveze ve fazla mesaiden dinlettik. Ruhi'ye. Geveze sizden destek ricasını sürdürmeye devam ediyor. Burada saat 12.28 canlı yayındayız. 81'e yürüyoruz. 81 ilk yakın hedefimizdi. Çok az kaldı. El birliğiyle onu tutturacağız. Ondan sonra yeni sayılarla uğraşmaya devam edeceğiz. Ben de bu arada bir ufak ilavede bulunayım. Erol büyük burç çok ders veren bir hikayesini anlattınız. Yani hakikaten ben de anlatınca sen şey yaptım yani. Çok doğru bir hayat felsefesinin peşinde. Ben de bir şey hatırladı Dime rol büyük burç e, hayata veda etmeden önceki son mülakatını açık radyoda yapmış. Evet. Böyle bir kayıt var elimizde. Çok muhteşem. Ee, çok çok çok sana yollarız. Çok sevindim. Burada hakikaten çok sevindim. Bilmiyorum. Yani çok... bir nehir söyleşi gibi yani Halikaydı. Halikaydı. Ya. Ayrıca çok bir şey. bütün bir hayat şeyini, felsefesini de oldukça net bir şekilde ortaya koyan çok güzel bir söyleşiydi. Evet. Bir de çok yetenekli bir adam kukla yapmış, hikaye evet, yazmış. Evet. E, do çok dolu bir adam, çok çok dolu bir artist gerçekten evet, bir artist. olgunluk vardı. Yani Naim Dilmener yapmıştı onunla. E, süper bir e, konuşmaydı ve bir çeşit o bize kaldı. Yani son şeyi bize bizim radyoda oldu. Bir NTV'de bir televizyon programı yapıyordum. Bir e, böyle bir eğlence talk show yapıyorduk. Eee Erol da davet etmiştik. E, hatta ona da bir bir güzellik yapalım istedik. Bundan böyle 5-6 sene evvel. E, bir taht getirdik ona. Bayağı kral tahtı getirdik. Orada orada konuşsun <gülüyor> istedik. Böyle ona bir sürpriz olsun diye. Eee Şimdi biz tahtı getirdik e, Erol, Erol abi'den de rica ettik klasik Erol büyük burç kıyafetleriyle geldi yani böyle yani başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz böyle olağanüstü hakikaten kral gibi geldi evet, Elvis Presley'e benzeyen bir üslubu da Vallahi, vardı ya. öyle geldi işte şey çıktık stüdyoya girdik konuşmaya başladık ve işte tahta oturttu konu tahta oturttuğumuz saniye MTV'deydik altyazı geçti MTV'de ...Mısır'da şey oldu diye ne derler... ...darbe, darbe oldu diye... <gülüyor> e, ...ve bir anda böyle... Işte, ...ekranı ikiye böldüler... ...bir tarafta biz Erol abiyle beraber taht vesaire... ...diğer tarafta baya sokakta insanlar... Yani ...ne meydanıydı <gülüyor> e, şey... Tahrir, tahrir, ta tahrir, ...Tahrir meydanında... ...insanlar sokağa çıkmışlar... ...ellerinde pankartlarla vesaire... Böyle ...bir iki ziyade. dakika ekran, yani monitörden seyrediyoruz... ...Allah'ım ne oluyor diye... ...en son dediler ki yani, böyle olmayacak... ...sizi e, şey yayından alıyoruz... ...Tahrir'e bağlanıyoruz <gülüyor> dediler... E, ...son onunla da teşhiki mesaimiz... ...oydu valla. Enteresan da bir akşamdı. O da böyle ilginç bir akşamdı. Ee, şey, e yani bu arada özür dilerim. Ben... Söylemeye fırsat bulamadım. Çok özür e, dilerim. Rü, rüya harika olmuş. Evet, çok beğendi. Çok, ben çok evet, iyi bir şarkı olmuş. Evet. Çok keyifli. Çok insanı yükseltici. Derdi de olan. Çok kendi içinde bir şiirini de... ...barındıran. Muazzam bir şey yapmışsınız. E, muazzam çok... dilim. Be, benim için yani Ey bir dinleyici olarak eyvallah. sadece eyvallah. söylüyorum. Eyvallah. ...ya ben galiba artık... E, ...hayatta bakış açımı bir tık değiştirdim... ...bu şeyle ilgili... ...bütün yaptığım şeylerle ilgili... ...eskiden... E, ...çok başkaları ne düşünür diye... ...çok dert ederdim... ...sonra bir gün bir yazı okudum... E, ...onu tuvaletimin... ...aynasına da yapıştırdım bu yazıyı... ...arabada e, şey ne derler... E, ...güneşliğin arkasında da yazıyor... ...işte bir ara cüzdanımdaydı... ...cep telefonum öyle açılıyordu... E, El alem ne der cümlesi dünyanın en yüksek duvarlı hapishanesidir. Galiba Samuel L. Beckett söylemiş olabilir. Ya. Samuel Beckett olabilir evet. Yani çok emin değilim. <gülüyor> Açık radyo dinleyicisine bunu şimdi hemen soralım. Hemen soralım. Olur. Kesinlikle bir, bir tek neden gelecektir. <gülüyor> bir daha cümleyi tekrar eder <gülüyor> misiniz? El alem ne der cümlesi dünyanın en yüksek duvarlı hapishanesidir. Samuel Beckett mi söylemiş. Eminiz, at, emin değilim. Evet açık radyodan, Instagram hesabımızdan Kim, lütfen doğru, bize yardım edin. Doğrulayın evet yardım evet. edin Samuel Beckett mi ya da başkası mı? En iyisini siz biliyorsunuz. Ben de artık öyle bakmaya başladım. Yani eskiden hakikaten bir şeyleri bir başkaları için yapıyordum. Mesela acaba bu şarkıyı severler mi? Acaba bu tarzı beğenirler mi diyordum. Şimdi belki biraz yaşla da alakalı. Yani yaş ilerleyince acaba ben seviyor muyum demeye başladım. Yani... Benim sevdiğim şeyleri yapmak istiyorum. Benim sevdiğim şeyleri yayınlamak istiyorum. Mesela bu şarkıyı biz yayınladık. Ee, iki şarkı vardı. Hangisini yayınlayalım diye çok arada kalmıştık. Bizim halkla ilişkilerde bize yardım eden bir arkadaşımız var. O dedi ki diğerini yayınlayalım. Ki, ben bunu daha çok seviyorum dedim. Ama dedi öbürü daha iyi dedim Ama ben bunu seviyorum dedim. Bunu yayınladık. Yirmi evet. bin dinlendi ama yani e, yani şimdi çok yüksek bir dinleme yok ama ben çok mutluyum ya, Bu, ya buydu bence de ilk de çıkmak için. Çok hiç, hiç yükseltici. Mutlu edici İnsanın bir şarkı yapıyorsunuz. Mutlu edici. bence de öyle. Evet. Ee, evet. Öyle ya da değil ben bunu seviyorum Tabii galiba. Tabii ya şu onun için evet. söyleyeyim yani artık evet. böyle yaşamaya çalışıyorum. İnşallah da doğru yapıyorumdur yani bir iki sene içinde sefalete düşersem yanlış yaptığımı anlayabilirsiniz. <gülüyor> Önemli değil açlıktan ölmeyiz. Evet Ar ya evet, vallahi kesinlikle. Evet, kesinlikle yani peki bu şey Yani radyoculuk biraz da Tesadüfi olarak geçen evet, evet. Geldiğinde anlatmıştım biraz daha eski Şeyleri de Eee Deşelim bari. Yani evet, Geveze ile bizim... konuşuyoruz. İnici Destek Projesi özel yayınında canlı yayındayız 12.30'da. Ve konumuz da radyoculuk okay. yani. Mesela çok sık sık değindiğim bir kitap var. Tarihçi Matthew Lazar'ın yazdığı Radio 2.0 diye. Yani ikinci versiyon Hı -hı. radyo. Ve çok ilginç bir şey oldu diyor. 19-20. yüzyılın başında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaratılan radyo. Bütün şeye, televizyonun rekabetine de dayandı, e, dijital şeye de dayandı ve dijital e, radyoculukla da bağlanmayı, podcastla falan bağlanmayı da çok iyi başardı ama biz dinleyici topluluğu yaratmayı başardığı için diyor büyük ölçüde böyle bir şeyi var. Yani ayakta diyor bildiğimiz bunu, bunu, radyo. Bunu, bunun sebebi bence şu, şimdi mesela e, Barbaros, ben mesela sorsam hangi kanalı seyrediyorsun? Süper. Yok. Bak, herkes hayır, herkes böyle bir zıp diye cevap veremez. Ama hangi radyoyu dinliyorsun dediğinde herkes Açık diye cevap veriyor. diyebilirim rahatlıkla hemen. <gülüyor> bir radyo istasyonu herkesin vardır. Herkesin düzenli dinlediği bir radyosu vardır. Çok doğru bu. bu. Bu aslında bir nevi bir taraftarlık gibi bir şey. Yani orada çalan müziği seviyorsunuzdur ya da birinin sesini seviyorsunuzdur. O fikri seviyorsunuzdur ya da politik görüşü seviyorsunuzdur. Artık o neyse. Orada bir şeyi seviyorsunuz ama... ...50 tane kanal seyrediyoruz işte... ...birinde bir dizi seyrediyorsun... ...öbüründe haber seyrediyorsun... ...öbüründe bilmem ne seyrediyorsun... ...ve e, televizyon seyrederken... ...başka bir şey yapamıyorsun... ...yani evet. hiçbir şey yapın... ...ya seyredeceksin... ...yani görmen ve duyman lazım... ...ama radyo dinlerken... ...araba kullanabilirsin... ...iş yapabilirsin... ...spor yapabilirsin... ...zaten bunların hepsini yapıyoruz... ...spor yaparken de radyo dinliyorsunuz... ...tasarım yapabilirsin... ...hem şey yapılıyor. ...günaydın nesli... ...evet arkadaşlarımızdan... ...kurucu arkadaşlarımızdan birisi... Başka bir şey de yaptığını söyledi ama artık söyleyeyim <gülüyor> Çok merak ettim. <gülüyor> Buradan da Cem'e bir günaydın diyeyim. Pozitif günaydın. Ceng. Hangi programda yaptığını onları söylerseniz <gülüyor> onu da detay yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu itiraf etti ama yani. <gülüyor> Evet yani bir de radyo daha da özgür şimdi mesela burada konuştuğumuz şeyleri herhangi bir televizyon kanalında konuşamazsınız ben de konuşamam o, çünkü e, bunun böyle bir şey var e, radyonun bir e, hoşgörüsü var radyoya bir hoşgörü var biz biraz daha radyodaki çocuklar olarak biraz daha zıpırız biraz daha haşarıyız. Ya toplum tarafından da öyle kabul ediliyoruz. ya yani onlar onlar da öyledir diyorlar. <gülüyor> onlar öyledir diyorlar. Ama şimdi televizyona çıktığınız zaman o şeyi ne derler... Kravatı. Kravatı ve ceketi taktıktan sonra bu zıpırlığı yapamıyorsun. Yani siz mesela bu espri televizyonda yapamazsınız. Televizyon mu o da ne? Valla yapamazsınız <gülüyor> yani. E, ve radyo bir o kadar da şeye e, ne derler eleştiriye de çok açık bir e, evet. şey ne derler bir... mecra evet evet. Yani ben zaman zaman sosyal medyada bana yapılan eleştirileri okuyorum. Bayağı acımasız şeyler. Onları yayında da söylüyorum. Bana şey diyorlar. Ya nasıl bir cesarettir siz eleştirileri söylüyorsunuz? Yani ne olacak ki diyorum. Yani günün sonunda adam böyle düşünüyor. Ee, ben de sizinle paylaşıyorum. Öyle değil diyorum sadece. Yani işte ben de kendi bir şekilde <gülüyor> savunuyorum. Eleştiri yapan da bir iki dakika sonra sosyal medyada ya teşekkür ederim ben de aslında falan deyip... Tam onu demek istememiştim falan diyebiliyorlar. Evet di yani diye o bir orta nokta buluyoruz ama işte televizyonda öyle değil televizyonda hardcore insanlar acımasıca eleştiriliyorlar ve hani... Tatsızca da eleştiriyorlar. İnce edilebiliyorlar. Yani, Allah korusun caizse evet yani. Bir Ama şey... buradaki her şey harika. Şimdi ben utanarak bu sorduğumuz sorunun cevabını açıklıyorum size. Cevap geldi. Öyle dinleyicimizden. Evet Dinleyicimizden. Programcımız Leyla Diana'dan geldi cevap. Tabii ki Samuel Becket, Godoy'u beklerken oyununda. Tamam doğru hatırlıyormuşum. Hakikaten utandım. Evet. Eraslan'ı <gülüyor> rezil ettik bu arada. Benim de bilmem gerekirdi. Rezalet yani. Evet, çok i̇yi bekledim. ki de böyle programcılarımız <gülüyor> ve dinleyicilerimiz var. <gülüyor> çok çok bekliyorsunuz oyunda da bir türlü gelmiyor o konu. Ondandır zaten. Ama Açık <gülüyor> bu dinleyici performansı da müthiş değil mi yani? Ulan üstü. Soruyorsunuz. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ama sizin yüzünüzden <gülüyor> <gülüyor> her şeyi öğretiyorsunuz. Çok Kaçırmış teşekkür olabilirsiniz edin. dünkü e, Zappa ile ilgili sorumuzda. bir tekneden cevap geldi. Evet. Denizin ortasında. Cemal Mutlu e, süper. Uzun işte. süre satmayan plakları Zappa. Amerika'da bile söz konusu bile değil. Zappa'nın düzenli çalınması. İki sene boyunca en az çaldı ve hayat hikayesini filan da birleştirerek sonra da bir şimdi biz ne çalacaksın peki dedik. Ya unuttum dedi. Şöyle başlıyordu dedi ama zaman geçti filan. E, ve çok güzel güzel bir şey hatırlattı bize Cemal Mutlu. Kurucu ortaklarımızdandır zaten. Ve şeyi dedi. E, yani dinleyiciye sorsanız açık radyon dinleyicisi yüzde yüz getirecektir cevabı dedi. Ve geldi. Gelen cevap da. Ben Marmaris'ten Datçı'ya gidiyorum. Öyle bir şey. Ya, <gülüyor> yağmurlu hatta. Çok ama yağmur da... var. Keyifli oluyor dinlemek. Cevap şudur dedi. Şu haldimden Bilfis... dedi yani. Artık da bir şeyler bitti. Ne derler? Ee, telekomünikasyonla bütün bu sınırlar. Yok oldu gitti. Hakikaten yok oldu gitti. İşte bizim de radyo programını zaman zaman böyle işte sabahları e, sosyal medyadan görüyorum. İşte Hong Kong, Tayland, e, Kamboçya'dan, e, Amerika'dan çok garip geliyor. Böyle işte bir tır şoförü yazmıştı bize de. Şimdi tırdayım e, Belçika'dan şey, Antwerp'e Ant, Ant, e gidiyorum dedi. Belçika'dayım dedi. Münih'ten çıktım yola. Ee, varmak üzereyim dedi ee, acaba ben de katılabilirmişim o kadar ilginç geliyor kişi işte, olan Belçika'da bizi dinliyor aynı şekilde sizi dinliyor Evet yani bu, buket çok... uzun ayn unutulmazdı Galapago'stan diye evet. şaka tabii, ee, ...Galapagos'tan... Galapago yani. <Gülüyor> telefon çekiyor muy şey dünyanın sınırlarının ucunda neredeyse Aa, Galapagos. Dünya'nın en uzak yerlerden biri. Bir tüm. tek plastikler ulaşıyor. Plastik çöplerin hepsi ulaşıyor oraya. Onlar hiç, hiç ona gidemedir herhangi bir yer yok galiba. Evet. Ee, geçenlerde öyle bir dün ha dün, dün dün dün okudum galiba. Çok güzel bir şey yapmış. Norveçliler yapmış. İçmek siz biliyorsunuzdur. Ee, Norveç'te içecek firmalarıyla anlaşmış Norveç hükümeti. Eee hmm. ve e, plastik şeyleri plastik içecek şişelerine geri dönüşümü attıkları zaman bir kron veriyor. Evet, bir evet. kron geri alabiliyorlar. Ve bununla da geri dönüşümü de içecek firmaları subhansa ediyor. Devlet 5 kuş para vermeden yüzde doksan oranında şişeleri geri kazandırıyorlar. İyi bunu Gevezeden öğrendik. Bu, bu utanç da bana yeter yani. Çok acayip bir rakam. <gülüyor> yüzde doksan evet, çok ciddi evet. rakam. Bizde denizde. Bir de Norveç... Ee... dünyanın en büyük varlık fonu olarak 1 trilyon dolardan fazla büyük bir şey. ve Artık petrol yatırımlarını yapmamaya karar verdi. Bu da çok önemli bir karar yani. <gülüyor> İnşallah bir yere varır. Yani çocuklarda gözümüz çocuklar bir tek bunu kovalıyorlar ve önümüzde de 20 yani dün de vardı. Yok. Geçen Cuma'da vardı gene ve önümüzdeki pazartesi günde Extinction Rebellion grubunun Sivil itaatsizliği gereğimi bütün dünyada olacak bu iklim yıkımına karşı. Şimdi insanların düşüncelerini değiştirmek çok zor iş. Vallahi çok çok zor iş. yani çok Bir kere çok zor ve çok meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Yani özellikle <gülüyor> e, bu bağlamda hakikaten yani yeşil bağlamda yıllardır... Yani ...ben sizi dinlemeye başladım günden beri küresel ısınma diyorsunuz. Hiç ağzınızdan düşmedi. Vallahi düşmedi yani... O Beatles programlarını yap, yaptığınız zamanlardan <gülüyor> beri e, düzenli küresel ısınmadan bahsediliyor. E, şimdi seçim gecesi ben haber seyretmiyorum. Haber okumuyorum e, ve Twitter'a girmiyorum. Ve çok mutluyum. Çok eğlenceli bir iş yapıyorum. Bu sene üçüncü senemi tamamladım. Üç ben senedir öyle. Hiç haber seyretmedim. E, sadece çok ender sabahları e, asistanımın e, benim okumam istediği haberler var. İşte bilmem gereken. Onlara bakıyorum. O da, şey güncel haberler değil, dünya ile ilgili haberler. Bir de takip ettiğim şeyler var, yabancı ajanslar var. Onların dünyadan geçtiği haberleri düzenli takip ediyorum. Evet, aynen. Ee, bir haberi, e, beni de sizi takip ettiğimi biliyor. Ee, bir haberi önüme e, koydu. Seçimin ertesi günü. Asistan mı? Asistan. Nesli, kulakları çınlasın. nesli ne? Nesli. Nesli'ye de buradan bir günaydın diyoruz. Günaydın evet, ya, günaydın. İnşallah. Şimdi ne, ne dedi ki? Ya dedi Ömer Bey'le ilgili eleştiri yazmışlar dedi. Twitter'da gördün mü dedi? Belki görmüşsünüzdür. İzlemedi. Hala seçimin sonucu belli olmadı. Ee, açık radyoda Ömer Bey küresel ısınmaya devam küresel ısınma demeye devam ediyor diye. Şimdi orada böyle kendi kendime çok düşündüm. Aslında ya günün sonunda bu seçimin sonucu öyle ya da böyle belli olacak. Bir şekilde Tabii. bir yere varacak yani. ...bir sayacaklar... ...işte en son bir konsensi olacaklar... ...er sıkışacaklar... ...tamam diyecekler... ...ya A ya B... E, ...belediye başkanı... ...ama bu küresel ısınma... ...her gün 60 kere söylenmesi gereken bir şey... ...çünkü mesela benim iki tane oğlum var... ...onlara... ...yani hani çocuklarınızı seviyorsanız... Ço ...gelecekteki torunlarınızı böyle... ...öyle bir beklentiniz varsa... E, ...onlar için... Yok efendim küresel ısınma olsa ne olacak olmasa ne olacak işte her yeri sel basıyor Urfa'yı sel bastı dün evet. bu Urfa'ya yağan yağmurun sebebi efendim mesela Urfa'nın üstünden tesadüfi geçen bir bulut değil ki işte e, yıllarca siz şey dediniz bu küresel ısınmayı biz göreceğiz sonuçlarını göreceğiz hepimiz yaşayacağız dediniz dediniz hiç kimse bunu iplemedi işte şu anda yaşıyoruz ve çok sert yaşıyoruz. Ee, olmadık yerlerde dolu yağıyor olmadık yerlerde kar yağıyor ya da olmadık yerlerde yağmur yağıyor bu, bu ayrıca da büyük göçlere ve çatışmalara savaşlara yol açıyor açtı da zaten Suriye Suriye'deki uzayan bir kuraklığın sonucu fakat mücadele yönü çok hoş yani açık radyoda bunu sık sık söylemenin yani gene tekrar olacak kendini övmek gibi olacak ama Çok hoş yani e, Rüya Ay Güneş küçük dinleyicimiz kitap yazdı zaten. Nina e, ve Radyo'nun maceraları diye ve de Harika bir kitaptı, basıldı o. O bize e, bana yazdığı mektupta yeşil kalemiyle şey diye yazmıştı. Yani kadın hakları ve hayvan haklarından bahsettiğiniz zaman için ile doluyor diye aldığım en iyi iltifatlardan biridir. Bir de bu yeni yayınlanan kitabı Açık Yeşil kitabında bir programımızda şeyi anlatmıştık biz. Yani 2014 yılında 10 yaşındaki eylemci ilk ilkokul çocuğunun dile getirdiği şey... Biri buradayım yürüyüşe geldim çünkü iklim değişikliğini durdurmazsanız ben büyüdüğümde öleceğim diyor. Ben büyüyünce yaşam büyüyünce de yaşamak istiyorum diye pankart asıyor. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi yani? Benim ümidim ya, biraz şeyde ne yalan söyleyeyim. Son zaman siz sonuçta hocasınız e, öğrenciler böyle öğrencilere bakıp Son zamanlarda ebeveynler ya da yetişkinler şey diyor ya bu jenerasyondan hiçbir şey olmaz diyorlar işte çok rahatlar işte hiçbir şey yapmak istiyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu jenerasyon jilet bir jenerasyon. Sadece bizim gibi değiller. Biz konvansiyonel biz eski modeliz yani biz artık şey ne derler şey gibi kaldık evde eskiden Norton Telecom'du yanılmıyorsam onun telefonları vardı böyle çevirmeli biz onlarız artık bu çocuklar dijital. Benim oğlum, e, biz Kilios'ta yaşadık çok uzun yıllar. E, bu üçüncü köprü projesi için ağaçları kestiklerinde bir yeri kapattılar. E, ve biz o sahile gidemedik. Köy tarafında hmm. bir, bir yer kapalıydı. Bir gün ben kaçak olarak onları e, barikatları da böyle açtık. Hani bakın ne yapıyorlar merak etmiştim. Oradan geçtik. E, yolun bittiği yere kadar gittik. Henüz daha yolu yapamamışlardı. Daha inşaat sürüyordu. Oğlum kesilen ağaçların... olduğu yeri gördü. Orası böyle kabak gibiydi. Şimdi benim oğlum o zaman 8 yaşındaydı. Yani çevre konusunda hiçbir şey yok. Bir bilgisi, bir eee hassasiyeti yok. 25 dakika boyunca ağladı. 25 dakika boyunca niye kestiler diye. Dedim ki işte anlat anlatmaya muazzam, çalışıyorum. Muazzam ya. Yani, yani işte yol vesaire, işte köprü niye ama diyor? Yani niye ağaçtı? Niye onlar günah değil mi diyor? Yani O zaman biz neyle nefes alacağız? Ve bunu söyleyen ilkokul çocuğu. İlkokul birdeki bir çocuktu. Adı ne? Jeremy. Jeremy belki. Jeremy, Jeremy. Jeremy, Jeremy belki. Şu anda da günaydın diyoruz. Birazdan günaydın. E, stüdyoya e, senden sonra geveze şey gelecek. 3 yani eğer <gülüyor> yan bir şey olmazsa eksikliğimiz olmazsa Rudi Pulatyan, Elif Ünal ve Atlas Sarrafoğlu gelecek ki Türkiye'de bu mücadelenin başını çekiyor 11 yaşında. Aha süpermiş ya. E, ve Şu anda şeyde dışarıda çıkartırken görürsünüz. İşte burada Atlas'ı görüyorsun. Ee, e, tam senin Jeremy'ye e, iyi bir örnek işte. o, da... o şu anda Avrupa Şampiyonası'nda şu anda Deniz'de e, şeyde İspanya'da. Palma'da e, windsurf şampiyonasında Türkiye'yi temsil ediyor. Harika. E, onun kalbinde, Başarılar. Kalbimde onunla <gülüyor> evet ya. Evet evet çok sevindik yani harika bir e, sohbet oluyor zaten gevezelik, gevezeyle gevezelik etmek harika. Bir çıkış parçası belirlediniz galiba. Evet ya bu benim bir önce yaptığım bir albümden e, bırak beni diye bir rock albüm yapmıştım e, bundan 4 sene evvel. Çok da keyifli bir albüm oldu. O toplam 20 bin dinlendi galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani çok etkili değil ama. Dedim ya böyle güzel ve keyifli de bir albümdü. Oradan benim en sevdiğim şarkı bu. Bırak beni diye. Bakalım beğenecek misiniz? Evet çok. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür çok ederim. Çok büyük bir destekti. Buraya geldiniz. Ve destek çağrısında bulunmanız. Yani her zaman beklediğimizi söylemeye bile gerek yok. Jeremy Berke ile de bekleriz ayrıca. Ya inşallah ya. E diğer, yani öbürünün adı ne? O da Jesse Derin. Cesit derini de yani beraberce burada ağırlamaktan. E tabii onlardan... ki fazla mesai evet. grubuyla birlikte. Evet evet. Çok... Biz def kadro bir gün gelelim buraya. <gülüyor> evet evet <lütfen>. <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii tabii. Müşanlar yani olur yani. Harika olur. Tekrar tekrar çok çok teşekkür ederiz. Tekrar çok büyük onur ve çok büyük ayrıcalık burada olmak. Vallahi büyük bir ayrıcalık. Bunu çok net söylüyorum. Evet. Son kez bu yıl son kez telefon numarasını duyalım sizden. Evet valla lütfen 0212 lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hakikaten desteklemeyin. Biz bize lazımız. Yani biz... <gülüyor> bize lazımız. 0212 343 43, 41 41, 41.